Musa için Tevrat levhalarında her şeye dair bir öğüt ve her şeyin bir açıklamasını yazdık ve ona şöyle dedik. Şimdi onları kuvvetle tut, kavmine de emret. Onları en güzeliyle alsınlar, uygulasınlar. Yakında size fasıkların yurdunu göstereceğim.